<تصفيق> إن الله اشترى من المؤمنين أنفسا وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى Şüphesiz ki Allah müminlerden nefislerini ve mallarını karşılığında cennet hakikaten onların olmak üzere satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Allah tarafından onlara Tevratta, İncilde ve Kuranda söz verilen bu cennet Allah'ın kendi üzerine hak bir vaadidir. Ve Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş ise ancak budur. <gülüyor> Ve Bu va'de mashar olanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, ruku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten men edenler ve Allah'ın hududunu ona riayet ederek muhafaza edenlerdir. Ey Resulü, o müminleri cennetle müjdele. ve ma Hakikaten onların cehennem ehli oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar ne peygamberin ne de iman edenlerin müşrikler için mağfiret dilemeleri doğru olmaz. <gülüyor> İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona söz verdiği bir vaatten dolayıydı. Fakat gerçekten onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim elbette çok içli, çok ah eden, inleyen ve yumuşak huylu bir peygamber idi. Allah ise bir kavmi kendilerini hidayete erdirdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça dalalete düşürecek değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ve <gülüyor> ve Şüphesiz ki göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı ancak Allah'ındır. O hayat verir ve o öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Laqad taballahu alannabi vel muhacirin vel ansar vel ansar ellezine tettabahu fi saati'l usra min ba'di ma kad ezib qulubu olsun ki Allah Tebuk seferine katılmayanlara izin vermesinden dolayı peygamberini affettiği gibi o güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensarı da içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse eğilmek üzere olmasının ardından tevbeye muvaffak eyledi. Sonra da onların tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü o onlara karşı rauf çok şefkatli olandır. Rahim, çok merhamet eden. <gülüyor> Allah seferden geri bırakılan o üç kişinin de tevbesini kabul etti. Öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah'tan gelecek olana karşı yine ondan başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah onları tevbeye muvaffak kıldı ki tevbe etsinler. Çünkü tevvab tevbeleri çok kabul eden, rahim, çok merhamet eden ancak Allah'tır. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru kimselerle beraber olun. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب من الأعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بنفس عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخنصت في سبيل الله. <gülüyor> Medine halkının ve çevresindeki bedevilerin Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri doğru olmaz. Bu şundandır. Gerçekten onlar kendilerine Allah yolunda çekecekleri bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık isabet etmez. Ve kafirleri kızdırarak ayak basacakları bir yer ve düşmana karşı kazanacakları bir zafer yoktur ki mukabilinde kendilerine bu sebeple salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hem Allah yolunda ne küçük ne de büyük olarak sarf edecekleri bir nafaka ne de geçecekleri bir vadi olmaz ki lehlerine bir sevap olarak yazılmış olmasın. Ta ki Allah kendilerini yapmakta olduklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın.